Sana söylüyorum Ross senden hoşlanıyor Beni çok az tanıyor aynı binada oturuyoruz o kadar Hiç konuştunuz mu? Ah, bir kere yumurta ödünç almıştım Tamam işte <gülüyor> ah, Yapma Merhaba Ross ah, Selam <gülüyor> Hadi Ross artık oyuna dönmelisin tamam mı? Rachel'la aranızda bir şey olmuyor Eski karın lezbiyen sen <gülüyor> Üçüncüye gerek yok bence Bakar mısınız bir yumurta alabilir miyiz kırılmamış olsun Teşekkürler Yumurta mı? Evet kıza gidip şöyle diyeceksin İşte yumurtan yumurtanı geri veriyorum <gülüyor> Bence işe yarar <gülüyor> Yapma bence saçmalık Bayılacak Bo Teşekkürler Teşekkür ederim Al. <gülüyor> ee, yumurtayı al git dostum Hadi hadi git git git İşe Hayır intihar bu, elinde yumurta var. <gülüyor> ...akşam onunla çıkmak istiyor. Hayır, Fips. O adamdan neden ayrıldığını hatırlamıyor musun? Biraz tuhaf biriydi. <gülüyor> Ve kabaydı. Biraz da korkutucuydu. Ama yine de sevgililer gününde biriyle çıkmak güzel bir şey. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Fibi, yılın istediğin gecesinde tuhaf bir adamla çıkabilirsin. Ben öyle yapıyorum. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba. Yarın akşam siz ne yapıyorsunuz? Abi, aslında yarın akşam bu akşamı nasıl geçeceğine bağlı. Evet. Bak bu akşam konusunda Hayır hayır hayır sakın beni ekeyim deme Sırf arkadaşı için bir arkadaşımı getireceğim diye benimle çıkıyor Evet biliyorum ama onun arkadaşı birazcık Zavallı biri biliyorum ama <gülüyor> Yapma dostum Kız muhtaç savunmasız kafamdaki Çin <gülüyor> Sağ <ol. gülüyor> Bak cenisten beri biriyle çıkmadın değil mi Bunu yapacaksın Selam Merhaba Merhaba, Merhaba. Evet dedi evet. Aha, evet Aferin sana Yumurta evet. Nasıl görünüyorum? Aa, umurumda değil Loren geldi Tamam unutma sakın değiştirmek yok. Güzel olan senin gudubet benim. Merhaba Joey. Merhaba. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak sen. Kimleri getirmişsin? Çok güzel. Peki sen ne getirdin? <Gülüyor> Paltolarımızı veriyor. Joey ellerimi yıkayacağım. Taksi kokuyor. <Gülüyor> Bana beyaz zinfan derciğine de kırmızı şarap söyle. Cenis mi? Cenis mi? Aman tanrım inanamıyorum. Bak Cenis'miş. <Gülüyor> tamam ben kaçıyorum. Pencereden çıkacağım. Aa, hayır yapma lütfen. Bak Lorene'le çıkmak için çok bekledim. Sakin olsana. Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Beş ayda iki kere terk ettiğim kadını ayarlamışsın hey. bana. Bağırmasan olmaz mı? Beni geriyorsun ve... <gülüyor> Gergin olunca yapamıyorum. Affedersin, affedersin. Haklısın. Hadi yap şunu yap, yap hadi yap, yap yap. Tamam tamam Roger tuhaftı ama Pete Carney'nin yanında hiç kalır. Pete Carney hangisiydi? Ağlak Pete. Hani ne zaman seks yapsak ağlayan adam. Ah <gülüyor> oh, senin hoşuna gitti mi? Evet, yani kazandım Howard olmasın da ben ağlamaya razıyım. Oh. Ben kazandım, ben kazandım. Adamla iki ay çıktım bir kez bile kazanamadım. Nasıl böyle gerçekleri buluyoruz? Biz iyi insanlarız. Bilmiyorum. Belki bir tür bıknatısız. Ben kesin öyleyim. Bu yüzden dijital saat takamıyorum. Daha bir var öyle değil mi? Ah! Kafasını kazıtan arkadaşım Ebi var ya. Dediğine göre kötü sevgili döngüsünü kırmak için... ...arınma ayini gibi bir şey varmış. Fips. Bu kadın isteyerek gel, öyle mi yani? Evet. <gülüyor> yani yarın akşam yapabiliriz çocuklar, sevgililer günü harika. Tamam nasıl? Bir ayin bu acaba? Tamam. Bize bize verdikleri şeyleri yakabiliriz. Ya da ya da ya da şarkı söyleyip çıplak dans ederiz, sopalarla falan. <gülüyor> Yakmak iyi. Yakmak iyi. Evet. Yakılacak şeylerim var. Biliyor musun... ...çocukluğumdan beri ayak parmaklarımla... ...yerden bozuk para alabiliyorum. Öyle mi? Aferin sana. Bozuk paramı üst üste olanlar Bu arada Chandler, seni bütün fotoğraflarımdan kestim. Yani istersen bir çanta dolusu, senin kafan var. Yok canım, kalsın. Peki emin misin? Gerçekten mi? Çünkü onlardan küçük kuklalar yapabilir, zalimlik tiyatronda kullanabilirsin Chandler. Bunu yapamayız. Ne? Neyi yapamazsınız? Evet. <gülüyor> Seninle biraz konuşabilir miyiz şurada? Ee, biz şimdi gidiyoruz. Biz derken sen ve ben değil mi? Bazı maddeleri ziyadesiyle vücuduma sürüp yalamak istiyormuş. Ziyadesiyle ne demek bilmiyorum. Ama kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Tamam bana bunu yapamazsın. Haklısın. <gülüyor> Affedersin. Tamam. Haklısın. Aa, üç çikolatalı mus alabilir miyiz? Paketi olsun lütfen. Ben gidiyorum. <gülüyor> Bak. Kredi kartımı al. Yemek benden üzgünüm Chandler. Umarım üstüne kusar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Evet. Biz bizeyiz. Aa, ne berbat bir gece bu. Yine de... Tuvaletten geldiğinden beri... ...gömleğinin fermuarından fırlamış olması... ...hoşuma gitti. İzninle. Nasılsınız? Evet. En yakın arkadaşlarımıza bak. Joey arkadaşım değil, o... ...kredi kartını bize bırakan aptalın teki. Bir içki daha. Tatlı. Büyük ekran televizyon. Ben içkiyi alayım. Tamamdır hanımefendi. <gülüyor> en pahalı şampanyanızdan bir şişe alabilir miyiz? İki şişe. Doğru iki tane. Bir de raproy. Hep merak ederdim. Bakalım nasıl. Sevgiler günün kutlu olsun. <gülüyor> Aa, seni şimdiden özledim. Buna inanabiliyor musun? Hmm, hayır hayır. Ama oldu işte. Güle güle Cenz. Öp beni. <gülüyor> ha. Oh canı, afedersin. Aha, Chandler, affedersin. <gülüyor> merhaba, Janice. Merhaba, Monica. Neyse, çok <gülüyor> özel bir geceydi bu. <gülüyor> Rach, gel bak burada kim var. <gülüyor> ne oldu, <gülüyor> ne var? <gülüyor> Aa, i̇nanamıyorum. inanamıyorum. <Janis, gülüyor> merhaba. Merhaba. Janice tam da gidiyordu aslında. <gülüyor> Hemen geliyorum. <gülüyor> ah... <Aa. gülüyor> Joy, bak burada kim var? Oh. <gülüyor> Aa, i̇yi, Joey'de eve geldi işte. Bu ne kadar eğlenceli, koridorda kavuşma gibi değil mi? <gülüyor> Aa, merhaba, Rose. Evet, sesini duymanı istediğim biri var burada. <gülüyor> Tesadüf, Erdoğan aradı. Merhaba, Rose. Evet, aynen benim. Nereden bildin? <gülüyor> Demek istediğim eğer köpekler saat farkının sebep olduğu, rahatsızlığı yaşasaydı... ...çünkü onların bir yılı bizim yedi yılımız ediyor... Ee, ...bir köpek New York'tan Los Angeles'a uçunca... ...üç saat değil bir buçuk hafta kaybetmiş gibi oluyor aslında. Çok komik. <gülüyor> evet. Ne oldu? <gülüyor> Kim onlar? Şey sarışın olan eski karım ve ona dokunan da yakın bir özel arkadaşım. Onlar sevgili mi yani? İllidi adını koyacaksak <gülüyor> <mi>? Vay be. <gülüyor> Başka bir şey var mı? Hayır yok yok hepsi bu kadar. Eee bir de bebeğimi hamile tabii. <gülüyor> Bu kısmı söylemeyi unutuyorum hep. <gülüyor> Selam. Tamam. Şimdi bize um, ada çayı dalları ve ayin şarabı lazım. Ee, bende sadece keklik otu ve fresca var. Eee... Um, onlar da olur. Tamam. Oh. Tamam. Pekala, şimdi de dürüst bir adamın mi lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Fips bak ne diyeceğim. O olsaydı bu ayini hiç yapmazdık zaten. Ee, bir şeyler atmaya başlayalım mı artık. Ee, evet, tamam. Aa, o, o. Tamam. tamam. E Tamam, Berin'in mektupları. Hadi. Adam Ritter'ın boxer donu. <gülüyor> al. Şeyle yediğim yemeğin faturası var. Nokululu ol. Hey, Stigati Jared'ın çıplak fotoğrafı. Aa, Aa, al bakayım. Ah. Ama kazak giymiş. Hayır. Eee. Tamam. Bu da Paolo'nun grappasının sonu. Hayır hayır Rachel o saf alkol. Sevgililer gününde bu kadını nasıl terk ederim? Bilmem yıl başında terk etmiştin. Of ya sonraki hayatımda dünyaya tuvalet fırçası olarak geleceğim. <Gülüyor> Merhaba sana komik sevgili. <Gülüyor> Merhaba sadece Deniz. <Gülüyor> Ben Joey küçük çöp çatanımı seni öpücüklere boabilirim ve boğacağım da. Aa, tamam tamam tamam tamam tamam <gülüyor> tamam. Oğlum, tamam. <gülüyor> sen yapmasan ben yapacağım. Ee, sen ne iş yapıyorsun peki? Ben um, birkaç yıldır ya, kurumsal yerlerde var. çalışıyorum. Sensin, Ve açıkçası işimi ya, seviyorum. Bir Çocuklarla bir birlikte varmıştı. çalışıyorum ki bu beni tatmin ediyor. Gerçekten onlar inanılmaz. Zamanımın çoğunu fen öğreterek geçiriyorum. Komik aslında. Çünkü asıl branşım bu değildi. <gülüyor> i̇şte işte bu çok komikti. Baksana, sence sence Keril bizimle yemeğe davet etsem çok mu garip olur? <gülüyor> ne ne dersin? Yani sonuçta tek başına ve hamile ve bir o kadar da üzgün. Aha olabilir. Ee, emin misin? Evet. Eşof ee, bize katılmak ister misin? Hayır. Aa, yapma, hayır hadi. hadi gel hadi. hadi. Bak bu arkadaşlar birer tane kayar. <gülüyor> hadi hadi kayarsınız değil mi lütfen? Hadi kayalım birer tane ama. <gülüyor> hadi. Teşekkür ederim. <gülüyor> Aa, Kristen Riggs, e, Carol Vili ile tanış. Carol, Kristen. <gülüyor> Merhaba. Uh, Carol altıncı sınıf öğretmeni. Ve Kristen de... ...Kristin o kadar komik bir şey yapıyor ki... <gülüyor> ...kendi branşı bile değil. Neler var burada? Aa, bir sabun parçası. Paçalı don. Tebrik kartları. Bu da yarısı yanmış bir resim. Vay bu herif bizim şeften bile kıllı. var ya. Nasıl olduğunu anlatsam çok gülersiniz eminim. <gülüyor> Önemli değil. Açıklamanıza gerek yok. Kontrolden çıkmış ilk sevgili çöpü ateşi değil. Bu gece siz üçüncüsünüz. Gerçekten mi? Aa evet. Sevgililer günü yılın en yoğun günüdür. Sana bir şey getirdim. Mermisi var mı? Aa kalp şeklinde mumlar. Sen ve Cen ebediyen. Onlara özel yaptırdım. <gülüyor> Peki Ceniz. Ceniz. Merhaba Ceniz. Bunu söylemenin bir yolu yok. En azından söylemenin yeni bir yolu yok. Bence bizim bu iş yürümez Ceniz. Sorun değil Öyle mi? Hı hı. Çünkü bunun son olmadığını gayet iyi biliyorum Aa, Hayır aslında gerçekten de son Hayır değil çünkü buna izin vermezsin Daha anlamadın mı? Beni seviyorsun Chandler Ah Hayır hayır sevmiyorum o zaman kendine şunu sor. Niye sonunda hep birlikte oluyoruz? Yeni yılda kim kimi davet etti? Sevgililer günü kim kimi yatağa davet etti? Ben ettim ama bak... Beni arayıp buluyorsun. Ruhunun derinlerinde bir şey. Siz düdüğü gibi beni çağırıyor Chandler. Janice! Janice! Beni istiyorsun. Bana ihtiyacın var. Sen bensiz yaşayamazsın. Ve bunu çok iyi biliyorsun. Sadece bildiğini bilmiyorsun. <Gülüyor> Görüşürüz. Ara beni. Annene hiçbir zaman porsuk demedim. Ah yapma! <gülüyor> Dedin tamam, <mı>? yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> ne zamandır tuvalette bu? Ah tuvalette değil galiba. Paltosu da yok. Belki tuvalet soğuktur. <gülüyor> <gülüyor> ah belki de dokuz yıl sonra ilk randevumu berbat etmişim. Olabilir tabii. Ah yapma! <gülüyor> Burası hala çok sıcak. Mantar. Hmm. Hadi gül. Hepsi böyle olacak değil ya. Bazıları sonuna kadar bile kalmayacak. <gülüyor> Affedersin komik değildim. Hayır sadece... ...şu hayata devam etme olayı var ya hani... Mecbur muyum ya? Yani yani ben bak burada hoş bir kadını oturuyorum ve, ve ve ve ve ve o çok çok çok iyi bir aslında ama yani işte böyle yani işte o kadar ve burada seninle konuşmaksa daha kolay ve keyifli ve yani ben şeye de gerek yok biliyorum öyle mi? <gülüyor> Aklıma manyak bir fikir geldi. Ee, seninle yine denesek nasıl olur? <gülüyor> tamam tamam ne diyeceğini biliyorum lezbiyensin. <gülüyor> Ama yani bunu şimdilik bir tarafa koysak mesela olur mu? Yani o bir kenarda öylece dursun tamam mı? Çünkü beraberken çok iyiydik. Yani bunu inkar edemezsin. Üstelik bebeğime de hamilesin <gülüyor> Yani daha mükemmeli var mı Ross. Bak bak işte sürekli Ross deyip duruyorsun ama sana bir şey söyleyeyim mi Ben seni seviyorum Ben, ben de seni seviyorum ama... ama yok ama yok Şu bir kenara koyduğumuz şey var ya Onu ortaya koymanın zamanı geldi. Evet. Birini bulacaksın eminim. Doğru kadın seni bekliyor. Senin için söylemesi kolay. Sen zaten bulmuşsun. <gülüyor> Tek gereken erkeklerden hoşlanan bir kadın bulmak. O değil. O değil. mesaimiz gece yarısı bitiyor, size alalım. Mı? Olur, Harika, tamam. <Gülüyor> <gülüyor> Peki ya kamyonu da getirecek misiniz? Sirene bile izin verin. Sonra Görüşürüz. Neye, ya, neye, neye, vereceğiz. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynı anlıyorum. <possibly? Gülüyor> Gördünüz mü <gülüyor> <Gülüyor> oldu işte? <gülüyor> <Gülüyor> Arınma iyi İyi çocuklar. Harika çocuklar. Oh, Itfaiyeci bu adamlar. Evli olduğunu söyleyecek misin? Asla. Sevgilim bile bilmiyor. Onlara hiç söylemem. <gülüyor>